أعوذ بالله من الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن صار لنهجه ومن لا يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك بعد الشيخ الاستاذ ابن e, Ebu'l-Berekat'ın e, yazmış olduğu metin olan e, fıkıh metni, hadislerden oluşan fıkıh metnine İmam Şevkal'in düştüğü şarttan devam ediyoruz. E, en son getirdiği hadis Ebu'l-Berekat'ın. Allah kendisine rahmet etsin. Abdurrahman İbni Abdülkari Radiyallahu Anhu Radiyallahu Teala Anhu Kale Haracdu ma Amar İbni Al-Khattar fi Ramadana iler mescidi Ömer ibn al-Khattab'la beraber mescide çıktım Ramazan ayında. Fe iza'n nasu insanlar grup grup cemaat cemaat farklı sayılarda bir araya toplanmışlardı. Mutafarrikun yusalli'r Farklı farklıydılar. Bir adam tek başına kılıyor. Wa yusalli'r fe yusalli Bir adam namaz kılıyor onunla beraber bir grup var yanında. Fakale Ömer <gülüyor> rahat Arapça grup demektir. Ee, bu takriben 9 ile 13 sayısı için kullanılır. Yani 9 kişiden 13 kişiye kadar diye ifade edilir. Hatta Tiz atı rahat <gülüyor> Yusifu nafil ardıvalla Yuslihun saliyle semu kaviminden bahsederken orada yer fesat çıkartan 9 kişi vardı. Onlar ifsat ediyordular, ıslah etmiyordular. Diyor ayet kelimede rahat kelimesi bu manaya gelir. 9 ile 13 kişiyi ifade eden, grubu ifade eden bir kelimedir. Fekale Ömer. Ömer, insanlar böyle farklı farklı cemaatlerde görünce اِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُهَا اُلَيْ عَلَى قَارِهِ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلٍ Ben dedi bunların hepsini bir tane imamın okuyanın arkasında toplasam daha güzel olur. ثُمَّ عَزَمَا فَجَمَعَهُمْ عَلَى Übey ibn-i Kimin arkasında topladı? Ubey ibn kab. Ka'ab radıyallahu anhu. Allah kendisine rahmet etsin. Sahaben en fakihlerinden, en alimlerinden, bu ümmetin önde gelenlerinden Ubey gerçekten sahabenin yanında büyük bir yeri vardı. Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas, hani bize şöhretleri çok fazla gelen, zaten onlar da sahabenin büyükleri ama Allah hepsinden razı olsun. Bizim toplumumuz arasında özellikle Ubey İbni Ka'ab noktasında bir cehalet söz konusudur. Ubey İbni Ka'ab sahabenin büyüklerindendir. Allah kendisine rahmet etsin. Kur'an'ı sünneti çok iyi bilirdi. Bununla beraber İsrail oğullarının yani ehli kitabın, Yahudilerin ve Hristiyanların bilgilerine de çok ciddi manada vakıftı. Ubey ibn-i Ömer her e, sorun çıktığında, yani bir işgal çıktığında, bir problem çıktığında o problemin hükmünü Ubey'e sorardı her zaman. Ubey ibn-i onun yanından ayrılmazdı. O e, fakih sahabeyi yanından asla ayırmadı Ömer ibn-i Kattab ta ki onu doğrusun düzeltsin diye. Übeğin arkasında insanları cemaat yaptı. ثم خراجت مَاهُ لَيْلَةً اُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِسَلَاتِ قَارِئِهِمْ Sonra diğer gece çıktım, insanlarda baktım ki bir imamın arkasında namaz kılıyorlar. Fakale Ömer, Ömer dedi ki, Nimetil الْبِرْعَةِ هَذِهِ Bu ne güzel bir bidattır dedi. Bu ne güzel bir bidattır dedi. وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْطَلُ مِنَ الَّتِي bundan uyuyup gafil kalanlar kıyam edenlerden daha faziletlidir dedi. Yani leyli, gecenin son vaktini kast ediyordu. insanlar gecenin ilk vaktinde kılıyordular. Yani kastı, yatsı namazını gece vaktinin ve teravih namazını gece namazını nafilesini gecenin son vaktini ertelemektir. İmam Bukhari bu metni bu lafızla beraber sahihinde ne yapmıştır kardeşlerim? Takriz etmiştir. Ve limalik fil muvatta İmam Mali'nin muhatasındaki rivayeti de getirmiş. Ebu'l-Berekat. Allah kendisine rahmet etsin. An-Yezid İbni Rumman قال كَانَ النَّاسُ ف۪ي زَمَنِ أَمَرْ يَقُومُونَ ف۪ي رَمَضَانِ بِثَلَاثٍ وَعِشْر۪ينَ رَكْعَةً İnsanlar Ömer İbnül Khattab'ın döneminde teravih namazını 23 rekat olarak kılıyorlardı. 23 rekat olarak kılıyorlardı. Yalnız bu hadis senet itibariyle munkatıdır, kesiktir. Çünkü Yezid İbn-i Rumman Ömer İbnül Hattab'a yetişmemiştir ki ondan hadis nakletsin. Dolayısıyla bu eser munkatıdır, kesiktir. İmam Mali'nin muvattasında naklettiği bu eser. Şimdi hadise dair İmam Şevkani bazı fıkıhlar getirmiş. En önemlisi burada bizi ilgilendiren hangisi kardeşler? Ömer İbnül Hattab'ın bu ne güzel bidattır sözüdür. Bu ne güzel bidattır. Hafız İbn-i Hacer, Fethülbari'de elbid'atu asluha ma ahtaf ala gayri mitalin sâbiq. Yani Lugat'ta Arapların dilinde bidat, daha önce bir benzeri olmadan bir şeye ihdas etmek demektir. Mesela uçan bir benzeri yoktu önceden. Mesela bu şu anda bindiğimiz, kullandığımız araçların, arabaların daha önce misalleri, benzerleri yoktu. Bu ve buna benzer, bizim hayatımızda kullandığımız birçok şey var ki bunların benzeri yokken sonradan ihdas oldu. Bunun adı Lugat'ta bidattır. Yani bir şeyin sonradan ortaya çıkmasıdır. وَتُطْلَكْ فِي الشَّرْءٍ Şeriatta şu manada ıtlak edilir, kullanılır. عَلَى mukabeleti sünneti <gülüyor> فَتَكُونُ مَذْمُومًا Bidat şerii ıstılahta sünnetin yerine koyulan, sonadan uydurulan şeydir. Bu da kınanmıştır diyor. Hafız İbni Hacer Rahimehullah Tabii Tabi burada bidatın manasıyla alakalı olarak mesela birçok fakihten ne gelmiş? Rivayetler, bazı nakiller gelmiş. Mesela Ragıp Allah kendisine rahmet etsin, selefin büyüklerinden, Kuran'ın lafızları hakkında bir eseri var. Orada diyor ki, El ibda'ün şahusun atin bilai ihtidza'in ve Bidat, hiçbir örneği benzeri olmadan bir şey ihtisas etmek ortaya koymaktır. Ve kelimenin lugavi olarak anlamını uzun uzadı anlattıktan sonra diyor ki, Wal bedi'ü yuqalül mübadda'i. نَحْوِي قَوْلِهِ بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Allah'ın şu sözünde olduğu gibi bediye, hiçbir misali benzeri olmadan bir şeyi ortaya çıkarmaktır. O yüzden Allah ayeti kerimede Bakara suresi 117. ayeti kerimede diyor ki, O Allah yerleri ve gökleri bedi adır Yani yaratandır. Nasıl yaratandır? Hiç benzeri, misali, örneği yokken Allah var etmiştir. Bedi' kelimesi. Hani bugün bediyüz zaman diyorlar diye adamın birini övmek için. Bedi misali olmadan bir şey çıkarmak demektir. Zamanı yani haşa misalsiz bir şekilde ortaya çıkardı, yeniden tecdid etti, yeniledi manasında zaman diyorlar bir tanesini. Oysa ki Bedi'a kelimesi dediğimiz gibi sadece Allah subhanahu aleyhi ve kullanır. E, bid Bid'a kelimesinden türeyen bir kelimedir zaten. Yani bir şeyi misalsiz olarak ortaya koymak demektir. Gene ayeti i kerimede mesela Ahkaf suresi 9. ayet-i kerimeyi getiriyor burada. Diyor ki kul makuntu bidan minar rusuli. De ki ben resullerden yeni bir şey getirmedim. Peygamber ediyor Allah Subhanahu wa Taala. Bidan yani bid'a kelimesi geliyor. Bidan minar rusuli. Yani önceki peygamberlerden farklı bir şey getirmedim. Neydi bid'a? Misali olmayan yeni bir şey getirmekti değil mi? Peygamber insanları tevhide çağırınca dediler ki sen yeni bir şey getirdin. Öyle mi? Peygamber de diyor ki kul makuntu. Ben yeni bir şey getirmedim. E bugün de kavmimize tevhidi anlattığımızda ne diyorlar? Yok siz yeni bir din getirdiniz diyorlar. Oysa ki biz yeni bir şey getirmedik. Zaten aslı var olan bir şey, tahrif olmuş halini anlatıyoruz. Asla döndürmeye insanları ne yapıyoruz? Davet ediyoruz. Özet olarak tam burada şartı bir itisamda getirmiş. Özellikle bidatla alakalı, tafsilatlı bilgi almak isteyen kardeşlerimiz varsa... Ee, özellikle İmam Şahatibi'nin El-Eytisam kitabını kendisine tavsiye ederiz. Burada tabii önemli olan nokta şurasıdır bu hadis-i şerifte. Ne güzel bidattır e, derken kastı şer'i manada bidat değildir. Lugavi manada bidattır. Niye? Çünkü insanlar daha önce dediğimiz gibi ayrı ayrı kıldıklarından dolayı bunun bir örneğini görmediklerinden dolayı Ömer peygamberin sünnetini iyi bilen olduğu için ne yaptı? İnsanları tek bir imam etrafında topladı. Oysa ki bu zaten bidat değildi. Zaten Resulullah'ın sünnetiydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir önceki derste anlattığımız üzere insanlarla beraber gece namaza durdu. Teravih namazına. İnsanlar gelip arkasına durdular ve peygamber onlarla beraber cemaatle kıldı namazı. Daha sonra farz kılınır korkusuyla namazı terk etti. Yani teravih namazını cemaatle kılmak Ömer'in uydurduğu haşa Güzel bir bidattır dediği bir şey değil. Zaten sünnette aslı olan bir şey. Niye? Peygamber iki gece zaten bunu cemaatle kıldı. Niye terk etti cemaatle kılmayı mescitte? Fars kılınacak korkusuyla. Zaten bu bir sünnetti. Ömer İbnül Hattab'ın hilafeti ne zamandır? Peygamberin vefatı bitmiştir. Sonra Ebu Bekir'in hilafeti geçmiştir. 8-10 sene yanlış hatırlamıyorsam. Arası bir rakam. Ebu Bekir'in hilafeti bittikten sonra Ömer halife olmuştur. Hangi döneme varılmış? Sahabenin önde gelenleri vefat etmiş, tabiin gelmiş, yeni bir zürriyet var. Resulullah'ın sünnetini de sahabe kadar bilmiyorlar. Ömer de onları hayret teşvik etmek için, Peygamber bu unutulmuş sünneti ihya etmek için radıyallahu anhu ne yaptı? Peygamberin daha önce iki gece yaptığı bir sünneti ihya etti. Dolayısıyla burada Bidat-ı Hasene gibi, yani bidat iki çeşittir, Bidat'a hasene vardır, bir de kötü olan bidat vardır. Kötü bidat kınanmıştır şeriatta, iyi güzel bidat kınanmamıştır diye bu hadisten yola çıkıp istidlal yapanlar var. Oysa ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: Fe inne kulle bidatin dalale. Bütün bidatlar sapıklıktır. Bakın buradaki fe inne kulle bütün her şey içerisine alır. Bak Resulullah ayırmadı bidatların bir kısmı bir kısmı sapıklıktır demedi. Oysa ki Allah mesela zandan konuşurken ne dedi? Fe inne ba'de zanni ismun. Zannın bir kısmı günahtır ama bir kısmı caizdir. Öyle mi? Şeriatta birçok hüküm zanna göre verilir. Mesela ikrah, doğru mu? İkrahı neye göre bina ederiz şer'i ahkamda? Zanna göre. Zannımıza göre adam tehdit ettiği şeyi bize yapmaya kadirse o zaman bize düşen nedir? İkrah hükmü verip ona göre muamelede bulunmaktır. Birçok şey var fıkıhta karar verilmesi gereken şey hepsinde hüküm neye bina edilmiş? Zanla. Hepsinde hüküm zanla bina edilmiş. Zan şeriatta bazı noktalarda geçerli olduğu için Allah ne dedi? Fe inne ba'de zannin Zannın bir kısmı günahtır, hepsi değil. E ama Allah Resulü bidattan konuşurken ne dedi? Fe inne kulle bid'atin dalale. Şüphesiz ki bütün bidatlar sapıklıktır. Yani bidatın hasenesi olmaz, güzeli olmaz. Ömer'in bu sözünü delil alıp da kendilerine ki Ömer burada şer'i manada bidatı kastetmemiştir. Lugavi manada bidat kelimesini Ömer radıyallahu anhuna atmıştır kardeşlerim, kullanmıştır. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bidatı iki kısma ayırmak sapıkların yapacağı bir taksimattır. Tabii şöyle bir itiraz gelebilir. Denilebilir ki mesela bugün okuduğumuz Usul ilimleri misal Usulü'l fıkıh misal Usulü'l hadis en basitinden kitap yazmak doğru mu Sahabenin yazdığı bir kitap var mı Yok Tabi'nin var mı Yok E tabi'nin den sonra artık başlamış insanlar kitap yazmaya Kitap da o zaman bidat kapsamında değerlendirilmesi lazım Dediğimiz gibi bunlar şer'i manada bidat kapsamına girmez bunlar lugavi manada bidat kapsamına girer Sonradan evet mesela bugün Kabe'de mikrofonla, bugün burada ses sistemiyle mesela koca topluluklara namaz kıldırmak gibi peygamber döneminde var mıydı? Yoktu. Öyleyse o zaman bir şeyi muteber kılan, sonradan çıkan bir şey, bir şeyi muteber kılmayan ölçü ne? Bidat şeriatta ıtlak edilen manasıyla ibadette yeni bir şey ihtisas etmektir. İbadette yeni bir şey ihtisas etmektir. Yoksa insanların gündelik yaşantılarını kolaylaştıran Alet, edevat, eşya, bunun gibi e, konularda sonradan çıkartılan şeylere bidat denmez. Bu lügavi manadadır. Bidat denir ama dediğim gibi lügavi manada, şerî-ıstılahi manasında bu söylenmez. Dolayısıyla bugünkü sapıkların kendilerinin delil aldığı bu hadis bu noktada ne değildir kardeşler? Geçerli değildir. Burada kalacağız inşallah. Bir daki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah versin sözlerinin güzelliğine. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanındandır. Bu afiye davanen elhamdülillahi illa